Ben aşkı yaşamak istemiştim hatıra cebimde Terk edip bıraktı beni ve yüzüme baktı geçmişim Ben halk içinde hakkı düş demiştim ama bugün Vedamı yazdım sol elimden içime bir günah çekip Yeni bir sayfa yine hüzünle eski kanlı defterimde Yüzünü gözüme yüzünü sözüme hapseder gider kader Güneşle battım karanlık ortasında tek kalandım Anlamaktan aciz ağlamaktan aciz ben Gülüp geçerdim artezan sesinde tanıdık aşkı biz Dudaklarımda kurudu sevgimiz yıkıldı Zaman geçer düşünceler kalır seninle yıprarıp O an bakarsın işte belki hatırama ağlayıp Bana bu mavi gökyüzünde mutluluk haramda olsa Yüzüme baktığımda ellerimde güllerimde solsa bu kalp atışlarım giden zamanı geriye sarsa adını sorsa akla kalemim hatırası kalma damlar Yaradır yüzüme ayrılık ateşe düşer ölürüm Ben göremem ama kavurur ateşe düşene sorulur cevap Şurada yabana atılır, koral evler saçılır Günahlarımı acıtır, zor olur kolay Her taraf karanlık sona yakın Selam patron yine bugün hayat benimle değildi Fakat garip bir yanı vardı sadece sen sevindim Halbuki ben sana güvendim sözlerinden emindim Sen hayatımda gördüğüm Yeminsin. Tamam deyince tamam olur bu nefsin gaflet halleri Günah bu ömrü müşid şey olsa kalbe yaparım hamleyi Estağfirullah bilayın ordusuyla fethetsen de kalemi Kaderim mutlak derim ve bilirim kalemi saadeti Aynaya bak ve gör asaleti neden bu fıtratım Elimi yüzüne süremem cansın bir fincanın hatırısın Daha minik bir tohumsun gül bahçesinde saklısın Allah'u lalem yanarken sorsalar da haklısın Tam aksi, günah elimde büyüdü sonra elini gönderdim bu böyle sürdü Kimse gerçekten bir haber değildi Fakat doğruya kördü Üzgünüm yine bir kardeşim şu an elimde söndü Yaradır yüzüme ayrılık ateşe düşer ölürüm Ben göremem ama kavurur Ateşe düşene sorulur cevabı